Gülümse Hadi Gülümse Bulutlar Gitsin Yoksa ben Nasıl Yenileceğim Hadi Gülümse Belki Şehre Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur gülümse.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 Akdeniz olur gülümse Gülümse hadi gülümse Bulutlar gitsin Yoksa ben nasıl yenileceğim Hadi gülümse. Sazlarım vardı, irmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın. Anlıyor musun? Başkasın. Sazlarım vardı. Tırmaklarım vardı. Çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın. Anlıyor musun? Başkasın. Lütfen.